Son olarak da hocam, kürtajla ilgili 2-3 haftalık bir çocuğu aldırmakla, 2-3 aylık çocuğu aldırmak arasında bir fark var mı? Hüküm i̇kisi cinayettir. ikisi de suçtur, ikisi de büyük günah. Yani şöyle düşünün, şurada bir pehlivan adam var, birisi kaldırdı onu öldürdü. Şurada da bir engelli, iki bacağı tutmayan, bir gözü görmeyen, bir eli çolak olan birisini tekme vurdu, vurdu kafasını öldürdü. Ya. Zaten bu adamın bir kolu yok. İki bacağı tutmuyor. Bir de görmüyor. Eteki güçlü, kuvvetli pehlvandır. İkisinin günahı aynı olur mu diyemezsiniz. O da insandır. O da insandır. Onu öyle öldüren de katil olmuştur. Onu öldüren de katil olmuştur. Yani 20 günlük cenini öldüren de e, suç işlemiştir, günah işlemiştir. Hı hı. Efendim 2 aylık e, cenini, yavruyu öldüren de günah girmiştir. Evet bunların hepsinin günahı evet. aynı şekilde evet. ağır değil mi? Evet.